Prenses dirseğini oynatarak ''Bu da kızım'' dedi. ''Zinoçka, komşumuz Bay B'nin oğlu.'' ''Adınızı bağışlar mısınız evladım?'' ''Vladimir.'' Heyecandan dilim dolaşıyordu. ''Pederinizin adı?'' ''Piotr.'' ''Öyle mi? Tanıdığım bir emniyet amiri vardı. Onun adı da Vladimir Petrovic'ti. Vanipati, arama anahtarları cebimdeymiş.''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 diye çabuk çabuk fısıldadı. Şaşkınlığımdan ne yapacağımı bilemedim. Başımı kaldırdığım zaman zinayı da başını beyaz eşarbiyle sarmış, hızlı adımlarla annesine yetişiyordu. O akşam alnımdaki saçları itinayla kabartmış, redingotum sırtımda tam sekizde zasekinler antresine giriyordum.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 Yüzüklerle süslü beyaz eline kalemi alarak ufak bir kağıt parçasına bir şeyler yazdı. Monsieur Voldemar'a meseleyi anlatalım bari. Delikanlıyı şaşkına çevirdiniz.'' dedi Doktor Lushin. Sesi hafif alaylıydı. ''Kader kısmet oyununu bilirsiniz.'' Monsieur Voldemar'a meseleyi anlatalım bari. Delikanlıyı şaşkına çevirdiniz.'' dedi Doktor Lushin. Sesi hafif alaylıydı. ''Kader kısmet oyununu bilirsiniz değil mi?''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 Vedalaşırken Zinayda hep o manalı gülümsemesiyle beni süzerek kuvvetle elimi sıktı. Dışarıda koyu gecenin ağır, nemli soluğu alev gibi yüzümü yaladı. Gökte boyuna şekil değiştiren bulutlar yaklaşan fırtınayı haber veriyordu. Rengi koyulmuş ağaçların gölgesinde huzursuz bir homurtuyla rüzgar hışırdıyordu. Ufkun ötesinden kendi kendine homurdanır gibi gök gürültüsünün boğuk gürlemeleri geliyordu.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 Mahottuların önünden geçerken Zinaida'yı gördüm. Başına ellerini almış, yere, yeşilliğin üstüne uzanmıştı. Yavaşça uzaklaşmak istedim. Birdenbire başını kaldırdı. Eliyle kalmam için işaret etti. İlk anda ne demek istediğini anlamadım. da işaretini tekrarladı. Ben de sevincimden deli oldum. Duvardan aşağı, ayaklarının dibine atlıyı verdim. da yeni bir göz işaretiyle bana biraz ötede ince kumlu patikayı gösterdi.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 ''Şımarıklık, dolu dizgin yaşamak hevesi sizinki'' dedi Lushin. ''Huyunuz bu. Sizinki de basiretsizlik. Dikkatten yana sıfır verdim size. Şımarma çağım geçti artık. Dolu dizgin yaşamaya gelince Zinayda da sözünü bitirmedi. Ayağını yere vurarak ''Yüzünüzü öyle ekşitip durmayın M. Voldemar'' diye birden bire çıkıştı bana. ''Merhamet uyandırmaktan nefret ederim.'' Doktorla ikimizi odada bırakarak dışarı çıktı.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 Çok güzel ama bir manzumeyi için yeter bir konu değil. Yine de lirik bir şiir için fikrinizden faydalanırım. Tabii romantik bir şey olacak, dedi Malevski. Şüphesiz, biron üslubunda. Genç kont dudak büktü. Bence Hugo, ondan daha üstün, daha değerli bir şair. Evet, dedi Maydanov, Hugo çok yüksek bir yazardır.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 Genç subay odaya girer girmez oldukça haşim bir tavırla, Prenses, istediğim gibi yumuşak başlı bir bine katı bulamadım size, dedi. Gerçi Freytag verdiği attan eminmiş ama ben gene de korkuyorum. Neden korkuyorsunuz yüzbaşım? Ve korkuyorum tabii. Doğru dürüst atabilmesini bilmiyorsunuz ki. Tanrı korusun. Nereden aklınıza yesdi anlamıyorum. Anlamazsanız daha iyi yüzbaşım.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 Ama bulduğunuz at inek gibi ise istemem. Dört nala koşar bir hayvan isterim. Anladınız mı? Bağış üstüne. Kabalyeniz Kont Malevski mi olacak? Olursa ne lazım gelir, Sayın Yüzbaşı'm. Zinayda birdenbire güldü. Hadi üzülmeyin. Hem öyle kızgın bakmayın bana. Sizi de alacağım. Malevski'ye gelince gözümden iyice düştü. Beleuzorov yumuşar gibi oldu.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 Sonra birdenbire olanca sesiyle haykırı verdi. Dunyaşka, Dunyaşka, size zil almıştım maman.'' Dunyaşka diye tekrarladı kocakarı. Beleuzoro vedalaşırken ben de onunla birlikte kalktım. Zinayda kalmam için ısrar etmedi.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 O ilk unutulmaz akşam gibi hepimiz oradaydık. Nirmas gibile gibi gelmişti. Herkesten önce gelen maydanoğu yeni şiirlerini getirdi. Eski günlerdeki gibi kader kısmet oynadık. Yalnız havada eski taşkın neşe yoktu. Maskaralık, tuhaflık yapmak, gürültü etmek hiçbirimizin aklına gelmiyordu. Zinayda'nın yeni hali hepimizi Ne Nediğimi olarak yanında oturuyordum.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 bu adla ilk defa çağırıyordu beni. İşte size bir arkadaş daha. Hem adaşınızdır. Onun adı da Vladimir. Biraz içine kapanık ama hoş çocuk. İnşallah birbirinize ısınır arkadaş olursunuz. Ona Neskuş Noye'yi gezdirin. Abilik edin burada olmaz mı? Siz de iyi çocuksunuz biliyorum. İşten bir şefkatle ellerini omuzlarıma koydu. Ne diyebilirdim? Yeni durumun hoşuma gitmediğini söyleyemezdim tabii. Ama kardeşiyle arkadaşlık etmek beni de çocuklaştırıyordu.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 Saflıkla şaşmadım. Hatta babama kinim yoktu. Öğrendiğim gerçek gücümün üstündeydi. Ezili verdim altında. Her şey bitmişti. İçimdeki haya çiçekleri üstüne bir ayak bastı. Çiğneyip ezdi onları.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 ''Kanlar içinde zor Zorov beliriyor. Yüzü karma karışık, bembeyaz dudaklarını tuhaf şekilde buruşturarak babamı bir şeyler bağırıyor. Atılmak istiyor üzerine.'' ''İki ay sonra üniversiteye girdim. Altı ay sonra da babamı kaybettim. Felçten öldü. Ailece Petersburg'a yeni yerleşmiştik. Ölümüne birkaç gün kala Moskova'dan bir mektup atmıştı. Bu mektup onu çok heyecanlandırdı. Annemle uzun uzun konuştu. Bir şeyler rica etti.''